402. konu, Hazreti Ali'nin Hayber günündeki kahramanlıkları ve Yahudi Mihabı öldürmesi, Seleme bin Ekva şöyle anlatıyor, Beni Fezare gazvesinden döndüğümüzde Medine'de ancak üç gün kaldık ve sonra da Hayber'e çıktık, amcam amir de bizimle birlikte olup şu şiiri okuyordu, Allah'a yemin ederim ki, eğer sen olmasaydın biz hidayete eremediğimiz gibi, ne namaz kılardık ve ne de zekat verirdik, biz senin Fazle ve Kereminle zengin olduk, Rabbimiz, üzerimize bir sekinet düşmanla karşılaştığımızda, ayaklarımızı kaydırma ve bize sebat ihsan eyle, bunları işiten Hazreti Peygamber, bu şiirleri okuyan kimdir, diye sordular, amirdir ey Allah'ın Resulü, dediler, Hazreti Peygamber de ona, Rabbin seni bağışlasın, diye dua etti, Hazreti Peygamber bu duayı kimin için etmişse o kesinlikle şehit düşüyordu, Devesinin üstünde gitmekte olan Hazreti Ömer, o bize lazımdı, ey Allah'ım, keşke amiri bize bağışlasaydın, dedi. Hayber'e vardığımızda onların kahramanı Mirhab bizi karşıladı, kılıcını yerlerde sürüyerek şöyle diyordu, ben bütün Hayber'in tanıdığı Mirhab'ım, silahlarımı kuşanıp savaş alanına atıldığımda alevlenen bir kahramanım, bunun üzerine amcam amir onun karşısına çıkarak şöyle dedi, bütün bir Hayber biliyor ki ben de amirim, Silahlandığımda bütün tehlikelere ve hatta ölüme bile gözümü kırpmadan atılan bir kahramanım, sonra Mihabla amcam birbirlerine saldırdılar, Mihab kılıcıyla vurduysa da miferine değdiğinden amcama bir şey yapamadı, amcam amirde ona vuruyordu, sonunda Mirhab'a vurmak istediği bir sırada kendi kılıcı ters dönerek onun şah damarını kesti ve böylece amcamın kan kaybından ölümüne neden oldu, bu olaydan sonra bazı kimseler, amirin yaptıkları boşa gitmiştir, çünkü o kendi kendisini öldürdü, dediler. Onları duydum ve ağlayarak Hazreti Peygamber'e geldim. Hazreti Peygamber bana niçin ağladığımı sordu. Ben de, amcam amirin yaptıkları boşa gitmiştir, dedim. Hazreti Peygamber, bunu kim çıkarıyor, dediler. Ben, ashabından bazı kişiler böyle söylüyorlar, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, onlar yalan söylüyorlar, bilakis amir için iki sevap vardır, buyurdular. O gün Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, bu savaşta sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki o hem Allah'ı ve hem de Peygamberini seviyor. Sonra Hazreti Peygamber gözlerinden rahatsız olan Hazreti Ali'yi çağırmam için beni yolladı, gittim, Hazreti Ali'nin elinden tutarak onu Hazreti Peygamber'in yanına getirdim, Hazreti Peygamber mübarek tükürüklerini onun gözlerine sürdü ve onlar iyileşti. Hazreti Peygamber sancağı ona verdiler. Sonra mirhab yeniden çıktı ve yine, ben bütün bir Hayber'in tanıdığı mirhabım, silahlarımı kuşanıp savaş alanına atıldığımda alevlenen bir kahramanım, şiirini okudu. Bu kez onun karşısına Hazreti Ali çıktı ve o da şu şiiri okudu. Ben, annesinin kendisine Haydar, Aslan ismini verdiği kişiyim, ben düşmanlarını dehşet içerisinde bırakan ormanların arslanı gibiyim, sizleri kılıcımla biçip geçeceğim, bu şiirlerin okunduğundan sonra birbirlerine saldırdılar. Hazreti Ali, Mirhab'ın kafasına bir kılıç indirdi ve onu ikiye biçti, böylece Hayber'in fethi de gerçekleşmiş oldu.